bir takım şeylerden dolayı kestik yani bağı Gidip gelmiyor ama yani ama selam veriyor mesela camide gördüğümüzde ama selam veriyor. Ee, ama bu kadar. Sadece selam veriyoruz. Artık eskisi gibi böyle bir araya gelmiyor, şey yapmıyoruz. O da yani sadece selam var aramda. Bu dargınlık mı oluyor? Aram yani aramlığı oluyor, oluyor, aramlığı. Mu? oluyor mu bu? Ya şimdi oluyor mu? Meseli sadece selam derken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 ee, selam verdiğinde selam alırsın gibi Müslümanların Müslüman olarak haklarını da yerine getirmek zorundasın. Ama bunun dışında e, eskiden yaptığın şeyleri şimdi niye yapmıyorsun diye de kendine atman gerekiyor. O sana döner. Bu altı tane hakkı biliyorsun. Onu korum, koruyoruz zaten inşallah. Tamam. Yani bunun dışında yani gidip gelme işte ailecek oturma şu ol sana dönen bir şey. Evet. Kendin bilirsin onlarda. Ama yaptığını Allah için yap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 Bir gün bir sahabe giriyor. Esselamu Aleyküm diyor. Oturuyor. Allah Resulü Aleyküm Selam ve Rahmetullah. 10 diyor. Öbürü giriyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor. Allah Resulü Aleyküm Selamını alıyor. 20 diyor. Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Barakasürt diye birisi giriyor. Allah Resulü Selamını alıyor ve 30 diyor. Adam oturuyor. Bunu sahabe anlamıyor. E Allah Resulü girdi. Esselamu Aleyküm dedi. Sen 10 dedin. Nedir bunun bazı? Öbürü 20, öbürü 30.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 Allah razı O sadece yok. Çok herkese selam verilmez mi demek istiyor? inşallah. Başka bir konu. benden çıktı selam ver çıktı Selamı bir mi? Allah benden selam mesela. Evet vallahi. Burada ödeme usul var mı mesela? Salonlara selam çelim. Canım yani, usul ağzı hepsinde var Ben mesela Ankara'ya gittiğinde işte. şimdi tanıyanların mesela hasseten caiz verir selamı var. İstemiştopa Aslan'ın Mustafa selamlar. Deriz niye tanıyanlar var birbirlerini. Ve İzmirli kardeşlere selamı var.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 Ben evet. ee, baştan anlattınız mesela bazı arkadaşlarımız da İtikaz için olduğu problemimiz olmayacak Hatta hariciler Evet İlk selamı verirler ama ayrılırken vermezler Evet Niye vermezler? Takiye yaparlar hani Şiaların yaptığını <gülüyor> Takiye Şia yok değil mi? De? Azatma Yok değil mi Şia hocam? Yok hocam yok Söz önemli değil, sorun değil de yani, varsa söylesin diye. Şiyalar ve haliciler aynı şey mi veriyorlar? Anlamaz mısın? Nasıl değil? Yani... Zina kötü bir şey değil evet. Kişinin bir ile zinasıyla, anasıyla zina sayılır mı? Evet. Aynen onun gibi bir şey. Bir soru bana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 Selamdan sonra kelam yoktur diyor allah, ın, allah, ın, allah, ın, allah ın. ve Selam'ın tamamı e, şu diyor Yemenliler ne iyi insanlar diyor Selama diyor bir de misafaa etlerler diyor. Ya yani ne iyi insanlar? Selamın tamamı neymiş? Totalaşma. Sapalı şey. Demek ki selam dinimizin bir parolası.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 Bugün bir Müslüman, Müslüman olarak sıfatlarını ne yapamıyor, soruyor mu? Selamın bile, kadri kıymetini ne yapmıyor, Bilmiyorum. Ben mesela bir kardeşi yolda gördüm, Kendime gittim. Selamun Aleyküm, Barahmetullahi Berekatı dedim, böyle suratımı baktı, çekti. Aynı birisi, dinle, imanla, velakası olmayan birinde nemalanıyor, <gülüyor> Selamun Aleyküm, hassa, Hangisi geçerli? Alhamdülillah. Peliki mi? Selamın kadri kıymetini bilmemiz gerekiyor. Onun için selam bütün Müslümanlara verilir. Müslüman olduğunu bilemiyorsun şüpheli. Neyin beratasıdır? Selam. Eğer Evet. Böyle bir yere ne diyorsunuz Türkiye'ye? İslâm. İslâm. İslâm, İslâm. Tamam, bir şey demedim ki teslim demedim yani İstanbul'dasın diyorsun. Darı İslam ya diyor. Emin misin? Emin misin diyeceğiz. Darı. Darı İslam dediniz de, ayrı bir mi düşünüyordunuz? Darı Şükr dediniz. Hangisi? Küçük de, de. Şey şey küçük de, de var. Senetliyormusun?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 bu Said el diyor ki bu senin böyle demenden böyle ne yapmaz olmaz diye ve doğruyu açık diyor. Cemaat hep ne, ne yapıyor? Mervan'a insanların içinde hata yine aynı Mervan Cuma namazında kutla verirken aynı bugün bizim kılgın raçları cami zevkleri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 Bu sefer Mervan Enet'e zulmetmeye başlıyor. Enet de ne yapıyor? İki tane salaya. Mervan'a mektup yazıyor. Estağfurullah. Ben diyor Allah'ın yanında 10 sene hizmet ettim. Bana 10 senede en böyle şeyinde bile senin iki kulaklığından veya anı toprak ulaşıcadan başka bir köşke söz söylemedi. Ama bugün görüyorum ki senin emir sayın ettiğin bana dünyayı dar ettir." deyince, muhalaya mektup yazıyor ve mervan geliyor, Nereden nefsten üzüldürüyor, kualidanı atmıyor, üzüldürüyor. Biz de neyiz mülk keref? Mâni olmak. Ha, bidat tayfelerinin yaptığı en güzel şey nedir? Konuşmama, geriden konuşma, rahatlama, sorularla hareket etme. Ya ben bir müşriğin arkasında mı namaz kılacağım?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 Ahmet bin Amber suran mahluktur demediği için dövüldü. Zincirden öyle dövüldü ki bağırsakları çıktı. Kendisini dövüldüren imamın arkasından ama çıkıldır. Çünkü bu akidenin insanlarıyız. Ama onların münkerine de münker dedik. Ne yaparız? Çıkarız. Hakkı konuşuyoruz. Allah kendisine rahmet etsin. Bir kardeşimiz vardı Burhan diye. Bir gün namazdayız. Ben bu beyeflağı vermedim. Ama on anlamadı. Ne? Yani, hal hal. Bir de sıçkın oldum. yavru kalkmış baktım, bir şeyler deyip duruyor böyle. Evet İslam öğrencisi. Bir de beni şöyle tuttu silsileli. Ak şekli oturuyor. Ne? Oturuyorsun? Ya, bu adam müslim oldu. Şimdi adama baktım adam böyle bir durdu. Annesi Bu hala konuşuyor. Ben ne oldun anlamadım. Beni de sürüklendi çıktık camiden büyük bir camide namlıyorduk ona düştü koydu adama diyor ki iman halinde de bakıyor aynı o Bakara'da bir kıssa var ya onunla onun misali aynı hayvanla şuraların misali olsun Onu bakıyor bu misali olsun neyse başka bir camiye gittik aynı hutlu oradaymış oradan da çıktık geldik gösterdik de ama şimdi Burhan dedim Allah rahmet eylesin çok iyi bir kardeşti belki tanıyan vardır tanımayan, inanın Allah Resulü'nün hasabını görmek isteyen günümüzde öyle birisi ya. benim kendi damla da ispat edin. Allah rahmet eylesin. Tanıyan bütün kardeşlerimi sevmiştir. Öldürdü. Demek ki Allah bizden daha çok seviyor. Oturduk. Otururken aşağıda haberi var ya o ilahi diyor yeşil toktak onu çalıyor. Bu kulağını tıklayarak buna gitti. Cuma günü aynı. Cebindeki bütün parayı çıkartarak ne kadar paset varsa satın aldı. Kulağını çıkardı bunları ve tuttu ayağının altına kırdı. Böyle dükkana geldi. Yine başladı. İlk bölümünün ağzı e, bozu çünkü ona göre. Bu gene gitti derken Burhan otur. Bir ki nasıl mani olur? Ya bunu bir öğreneceğim. Tekfir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 Ben şunu namle, bu adam Müslüman dur. Müslüman kullanmıyor mu? Ondan sakınırım ona. Ben ne sorarım diyor. Ben seni ne sormak görgü müsün sanıyorum? Müslüman asla kaybap olmaz. Hele evet, eskilim böyle bu görüşü savunanlar ölüme bile gitse asla kaybap olmaz. Günümüzde niye şimdi on İzmir olunca böyle? Neyse söyleyeyim, düzeneceksin. Karşıdakinin imanından şüphe ediyorsan bir insan imandan şüphe etmek nedir? Evet, Yani, hiç şey yok mu? O insan arkasında illa mamastur demiyorum. Daha hayırlısı olabilir. Ama daveti bırakmamak gerekir. Daveti bıraktığımızda bu sefer biz kendi meselelerimize kilitleniyoruz. Onun etrafında bir şeyler var. Adam şimdi imamın arkasında kılma. Niye? Devlok namaz diyor. Böyle bir nasıyor. Başka, el imamın arkasında namaz kılınmaz. Evet. İslam'da evet. namaz kılmanın evet. cihazıendi. Evet. İmamın üstünde ne? Seni sen burayı bıraktın. Şimdi adam burayı ne yaptı? Koltuk koydu. Sen ayrılmayı bıraktıysan, orada durursan, zaten seni kabul etmeyeceğiz. Evet.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 Orman atıp, dövün, sövün, aşağıda bu gibi öldürün, neyin olmasını gibi ateşe atın ama hayır olur. Gitme işte, terk etme düşün. Cuma'ya giden Allah mümin diyor mu? Gitmeye ne diyor? Ha, daha Cuma için ne haber sormuştum? Gitmeye ne diyor? Sınır. Mümin diyor. Tabii mümin yaptın mı? yok hiç şikayet. Hiç şikâyet de olmayın tabii Namaz kılmayın. Öyle diyor. Ha, evet, doğru öyle. Ama bilerdiler. Ben devamlı olarak. <gülüyor> yok. yok değil mi? Kadınsa. Kadınsa. Çocuksa. Yorgunsa. Soğuk varsa. düşman varsa. Korku varsa. Hasta isen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 yerlerde cumalar kılmaya başladılar. Mesela aynı hani böyle dernek gibi bir yer açıp cuma. Bu da asrımızın bidatlarından bir zatlarından bir tanesidir. Çünkü cuma nerede kılınır? Mescidelerde. Evet. Yani secde edilen yerlerde, böyle derneklerde, şunlarda, bunlarda veya özel tahsis edilen bir yerlerde kılınmaz ki bunlar bizdattır. Hani cumayı terk eder hükmünü almaz ama kim bir didak çıkarırsa Allah'ın meleklerin lanet edicilerin laneti vardır, daha büyük bir belası vardır. O için naslarla hareket ederse kazanan düşenler. Önce ya, sonra bu sıkıntılardan nasıl kurtuluruz, onu görünmüyor. Ama terk edip de terk ettiğin şeylerin etrafında bir kazıklar çakarsan oradan mutluluk. Tabi bir de.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 Ne diyor lan bu adam? Dinler mi? Eşhedilma Allahu Teala, Eşhedilma Muhammeden esirullah, Allahu faydla. Allah ben duydum, ben dinledim. Sonradan baktım namaza çağırıyor, hiç gel tavuta. Gel şuna, gel bunu diyor musun? Duyuyor musun diye adamda böyle bir şey. Bu da ilk adamın kalbindeki bir şey Doğru rağmen aslında doğruymuş. Ama kaçmıyor. Yani de, yani şimdi bu imamla ilgili bazı tanıdığı imanlar olarak yani. İman dediğin zaman yani bir halife de demek Hayır. Hayır hocam canlı iman yani, Tanıdığım bir kişi evet. e, yaptığı bir anaydan ötürü şirkin yani, yaptığı bir şirkin var evet. e, Ne yaptı? Ne yaptı? Yani, <gülüyor> <lilerden gülüyor> yani, e, çok detaylı bir <gülüyor> bugün gibi mülklerler var. Da, evet. Ne Evet. Bu da e, amelleri olduğunu bildiğim bazı imamlar. Bunlara karşı dikkatimle çarpıyorum ama cümlenemiyorum. Tabii. İçinde rahatsızlık var. İçinde ney var? Allah hemimizle hayır versin. Allah Resulü Mesihelâtü İsrâh, Yahudiler yetmiş bir, Benim yetmiş iki, benimülmesinde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 Bu adam şiştikçe ne yapar? Şişer. Sen cami cemaat değilsin. Allah'ın cemaatı olma. Namaza gitmiyorsan, bu adama gidip de sen bunları bunları yapıyorsun diyesen ne yaparsın? Namaz kılmıyor diyesen o sen ne yaparsın? Alma. Önce onunla bir birlikte mi Onun değerlerini bilmelisin. Orsak değerleri taslak edip yanlışı anlatmalısın.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 Allah evet. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hüseyin'e karşısına oturttu. Neyseyim <coughs> evet, evet diyor. Rabb'ın kalbi. ne diyor? Yedi Yedi bir Ne etretiyor? Biri gökte altı Olur mu? Böyle demiyor Metod olarak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 ama gösterdiğim şekilde Allah'a izlediğiniz Onlara hizmetle güzel söz söyletir. Yumuşak davranır. Ya da ne yapıyor? Eğer sen kaba, katı, sert olsaydın etrafındakilere alınır gidelim. Ama Allah'ın diyor bir lütuf olarak yumuşak davranır. Yumuşaklık da senin ona yaklaşman da Allah'tan ama kader olup, katılırıp, uslup sudursa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 Ha baktık 114 sure varmış ya, bir de bunu okuyalım, öğrenelim demeye başladık. Derken, işte eşha böyle, maturü da böyle falan derken, La bunlar değil mi çekildeyen, taneleri falan filan derken, ha bunları öğrenmeye başladık, bir şeyler duyduk. Sonra iman, küfür bunları anladı. Sonra Allah dostlarıyla şeytanın dostları olduğunu anladı. Ve sınırlarının olduğunu anladı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 okursanız, Allah onlardan daha olsun. belki çok okumuşsunuzdur, hocalarımızdan duyulmuşsunuzdur. Bir gün sahabeler oturuyorlar, Kur'an okuyorlar. Meryem suresinde. Ya hocanın birisi de geliyor, oturuyor, dinliyor. Bakıyor, bakıyor, Musa yok. İsa, Meryem'e, İsa, ya da, Meryem. İsa'ya da Meryem'e de azalın yüze küfür ediyor. Ya hocam bu düşman var Sahabeler de dağıtıyor, güzel bir duyuyor.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 Niye? Okuduğu Kur'an'da adamın haberi yok. Sen bunu gidiyorsun. şirkten ben küfür edeyim. Adam benim söylediğim ayete sarılıyor diyormuş ve diyor ki ya şimdi itiraz edersem ayet çıkarsa gavul olurum diye itiraz etmiyordum diyor. bana ne itiraz etkendin o zaman dedim. Gavul olurum diye korktum diyor. Ulan şu ayet şey Aynen böyle diyor. Buna inan diyor. E, bu adam bak. Hafız mı?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 Kimi tarzı erkan'a dikkat etmedi, kimi bilmem ne yaptı, kimi nerede bularsan bul, dedi. Ben de söylerdim. Şunu tekleyelim adamın burnu tak diye bir dokunu, zaten astikli, o değil mi? Yani hoş olmuyor ama bunun da bir yere varamıyorsun. bir yere varamıyorsun. Yumuşaklığını sürtmedi, sertliğini devam etmedi. Yani şimdi ben elimi aldım şunun, bizim torun madem bana kıldım, benim sevdiğim şeyleri şöyle zerrelemeyi sever. Yapma dedim, inadına yapar. Ama ya o şakın zaman gerisi öper. Bu önünü bir şey yapar. Ama sinirlendiğin benim sevdiğim şeyi atmayı sever. Yani onun bana zarar vermeyin. Doğru et de aynıdır. Sen karşıdakine yüklendiğinde o da senin açıklarını arayıp oradan saldırmaya çalışır. Benim bir bacanam var, görseniz kesinlikle seversiniz. Cibur dediğiz, yani, saçımızı öküp. Bu şimdi bir cenaze namazına gidiyor, oradan da sahiiye gidiyor. Bizim uzundur orada oraya gitmiş Kur'an okuyor. Şimdi orada bizim bacana, sen diyorsun niye ölüyor Kur'an okuyorsun, ölüyor Kur'an olduğunu falan derken, bunu orada sıkıştırıyor. Bizim uzundur bunu sıkıştırıyor falan neyse.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 Onlar etkinizde hayırlısı. Onlar etkinizde evet. hayırlısı. Peki, ticavete yaparsanız, karşınızda şirk şey, alemleri veya şirk iletimleri işliyorsak, bizim ona sayesine bakar bir tanışmamız. Ben hiç etkiniz Bizim bunun vakti açısından yerinde nedir? Aleyhisselam. Babamın güzel bir çocuğu vardı. Allah kendisi selam etsin. bazen Gaziantep'in dışında geldi ki, oğlum köpek taktayı ne yapacak? Lengi derken düşüyoruz derdi. Şimdi insan acıtmışsa yemek vereceksin. Susamışsa su vereceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mace'nin 224 noz rivayetidir. Bak iyi belleyim bunu. İlim öğrenmek her müştümüne var. Ehli olmayan ilim öğretmekse domuzun boynuna inciden altında gerdanlık takmaya bakacak.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 yani bizim eşye altın semer daktı. Şimdi bizim eşye altınla oyuncu mu olmuş oldu? Eşye. Ha ortdan daktı şimdi ha altında. Altın daktığın zaman, onun ki daha da ağırlaştır. Tahtları iner daha şey daha iyi gider ama altın ağırdır. Çünkü bizden yeni arasında bir fidesi. Yedi kat daha fazla ağırla. E şimdi bu da bir tahdid var sorun.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 Peki, onu bir yapacağım, Bir dışarı, dışarıya çıkarmadan götürüp ona verdin gelin. Ben anladım sen de anla, ol. Bu davet değildir. Doğru da değildir. O adama önce anladığım hissette doğruyu anlatacağım. Bakın bir misal soru sormadan önce. Bukhari Müslüm'de bir rivayet var. Hepinize okumuşsunuzdur. Allah Resulü mescide geliyor.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 Allah üstü diyor ki Aleyhisselatü ben diyor 70 ya da 100 kere onun için tövbe istifarda bulunacağım. <gülüyor> Ayet diyor. <mi? gülüyor> Sen ona yetmiş 100 de tövbe istifar etsen Allah onu ne yapmayacak? Affetmiyor. Ve yine devam ediyor. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de onlara tövbe istifar etmeye yakışır. Bütçe tıkan anlaşılmış o burnunu tutmuşsa sana düşe, onu gösterip yaşadığını görürüz. anladık. kimi, Allah'ın kitabını görmence Allah'ın kitabı yeteri görürdük. Fesun ettik. Bu fıtak üzerine Şimdi bizim Ankara'da harici birisi var. Ben sarı ötürü diyorum.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 Veyahut da Allah'a en çok zikreden kim? Bu da Her, Her gün Allah, Allah veyahut Selim'e ihtimali çekerler. Dağdan alanlar, şolar verilmez. O da bir sayfası var mı? Öğrense bile anlamamıyorsa ona yasaklar. Şey İman tarzıları geçir, o büccetle deme, Yani İstihar suresinin 15. ayetinde Allah hiçbir kavm uyarıcı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 Orada ben iman ettim demekten durmuyor. Tazi olacağım ama onlar niyetin dönemlik dostları ne yapalım? Ben Yani sadece Kur'an'ın gelmesi, rafta durması veyahut bir yere atılması, onun yanında ayağının uzakılmaması bütçe demek değil. Onun anlaşılması değil. Yani davetin anlaşılması. Anlaşılması bütçe Mümkün. Mümkün değil. Mümkün mesela tehlikeli ve yeniden Bu yeniden tekrar. bu Şimdi birinci misaf ve 2. misaf süresi ayırmak. Birinci misaf nedir? Rabb bilme. İkinci İsa nedir? Birlemedir. Şimdi peygamberin gelmesi diye farz ederim. Sen hiç Bukhari'yi okudun mu? Aynen. Ee, Aynen. okudun mu? Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderilme. Ey Muaz! Sen Yemen'e vali olarak veriyorsun. Orada onları Allah'ın tutarlar. Sen tutar ehline Ne diyor? Onları Allah'ın birliğine daveti. et. Sizlere bir şey bırakmadı, değil kardeşler? Eğer tutarlarsa tevhid'den neye geçti? Amel. Onlara günde beş vakit namazın farz olduğunu hatırlar. Şayet tutarlarsa sonra seçersin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 büyük şifre. Işte. Ama imlamı değil. Bazı insanlarında mesela caminin verdiği bir daveti biz yapamıyoruz. İnsanda gösterilmiş var, Doğru mu? Beni gören adam belki bir şeylere hatırlamıyor ama camiyi gören herkes ne anlar? Allah hatırlamadan. Bir. Burası Allah'ın bir evidir. Burada ne yapılır? Namaz kılınır. Burada insanlar ne yapar?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 Fetret nedir? Tevbi'ye ulaşmamış. Geçiş dönemi değil mi? Tevbi'ye Geçiş dönemi dedi. Başka? İki peygamber, İki peygamber arası. İki peygamber arası. Başka? İki e ulaşmadı. arası. İki peygamber arası. Kendisine davet ulaşılmayan bir insan. Olabilir mi? Necaz. Necaz. Olabilir mi? Olabilir, mi? Anda da var. Olabilir ki çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ahirette dört sınıf insan,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 hücresinde olan kardeşlerimiz diyoruz, abi Allah, Allah onlara hayır Allah versin. Amin. kendileriyle konuşumuz zaman e, bizler diyorlar ki namaz, oruç, zekat bunlar İslam'ın şiarları değildir. Evet. Çünkü bu ibadetler, bu amelleri eee Mekke'de de yapar. Ya. Evet. Değil evet. Mekke dönemindeki insanlar i̇şte Evet. Bir de eee onların evet. evet. e, üç kabilenin namaz kıldığını, oruç ve, ve bunları en fazla ayet varmış, sümdeki evet. var. evet. Bunu bugün bizleri demel olarak sunuyoruz. Bir de amellerimizden dolayı. Bunlara ne yapalım? Evet, bunları bu meseleyi anlamamamız lazım. Sundukları konulaki delilleri. Korkunca, döndürelim. Müslahat olmak diyor ki, mesela dağılınca laygelerin nasıl bugün dönemde de laygelerin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 Şimdi Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hı. Hocam. Evet, buyurun. Artık bir sevdiğinde ki orada, yu'yu süresindeki e, defnanlar neyle bir terkini arttı? Bunu da deniyor. Bu da iman olarak nasıl ayırmamız, ayırmanız etmemiz gerekiyor? Allah hepimize rahmet etsin, hepimize aklına iş versin. Resuluna selam ve selam eylesin. Hı. Şimdi, 40 ayından de dediğimiz insanların Ayrılıkların sadece bazı meselelerde değil, önce temel meselelerde başlar. Allah subhanahu wa ta'ala İsra suresinin Estağfurullah. İslamu Aleyküm. Araf suresinin 172 ve 173. ayetlerinde şöyle dersin. Allah, Adem'in sunduğunda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 yani benden sonra gelen ödeleyimlerin bize bunu öğretmedi. Ben de onlardan sonra gelen nesillerdim, neslim, nesildim. Onlara azar verip ben hapsebiyle, bize de mi azar vereceksiniz demeyensiniz diye sonra hepimizin üzerine ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. Biz buna ehl sünnet olarak birinci misak diyoruz kardeşler. Ta ki ruhlar âleminde verilen ahit. Seyfus'un nasıl birisinin? Bir, bir, bir, bir. bir şey değil mi? Kötü demedik. Mevludi inatı birisinin? Bir şey Kömenleri gibi değil mi? <gülüyor> Başkası bu Bir sade. Birisi Allah Azze ve Celle'nin bu ayette zikredilen nisaatı inkar ederse ne dersin? Mila?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 Ayet aldığını söylüyor. Her evet. ne kadar böyle ayet hadiste olsa benim aklım bunu almıyor, ben kabul etmiyorum derse Ne dersin? İki manada bakalım. Birincisi... Ee... Aa, çok doğru <gülüyor> Buna, <canım benim> <gülüyor> hocam, bir çocuğum. Cavuk denir bakalım. Açın bir cilanı, ayet 172. ayetin temsiline, tek kutuplu düğün var. Ben kafir dedim, temsil Kaç ayet hocam? Araf 172. Araf 172. Bu ayet bir kerimede kardeşlerin iki tayfili vardır. Birincisi hariciler, ikincisi de nöreceliler. Haricilerin müşkülatı şudur. Ayetin devamında yarın kıyamet gününde benim kudan haberim yok Ve ebeveynlerimiz toplum kaç kişidir? Üç ana, baba, Ya, baba, çocuklar, ya babadır, aynen. ya da çocuğu. <gülüyor>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 Burdakine hariciler buradaki ikras, zatlığın değil, inatlığın derler. Ve hadis-i şerifte her doğan çocuk ne üzerinde doğar? Fıtratı Hı verir. Edersin. Hariciler bu hadise ne der? Müslüman olarak doğar. <gülüyor> ben fıtratı Ne? <gülüyor> <gülüyor> hariciler İslam'ı tevhid ederler, derler ki her doğan çocuk Hı. Müslüman olarak doğar.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 Artma ve eksilmeye iman ederiz. Salih amellerden artar, mahtumelerden ne yapar? eksilir. Valla ya sultanül selam iman yetmiş küsur şubedir. En üstünün yetmiş Yani La ilahe illallah. en en en en en en en en en en en en en en en en Küfürde ne var? Şurada şube İslam'dan çıkaralım mı? Çıkarmayanı mı? Ama bunlar ne yapamaz? Ayrılmaz. Onlara, harici olan birine imanı tarif et dediğinizde ne de? Bakara 256-i çok uzun uzun. Hadi.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 Tevhidin anlatmaya geliyor tevhidlerler yani bilenler. <gülüyor> Ama hariciler imanın tanımından bile haberleri yoktu kardeşler. İmanı bir bütün olarak yani bir tevhid olarak anlıyorlar. Yani şöyle iman artar eksilir mi? Artar eksilir. Peki tevhid artar eksilir mi? <gülüyor> tevhidin artması için <gülüyor> eksilmesi bir karşısı insanın den çıkar. Artma ve eksilme tevhidin artması için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 Kur'an okuyacaklar, dinleyeceksiniz diyor. Yani Kur'an okuyacaklar, anlıklar, anlıklar, anlıklar. Şuradan geçmeyecek. Namaz kılacaklar, kıldıkları namazın yanında kendi namazlarında beğenmeyeceksiniz. Ne yapayım da? Vuruş siz kendi, kendi amellerimizle ne yapacaksınız? Hatife anayacaksınız. Ama onlar diyor, puta kapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşacaklar diyor.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 Günnetle. Veya onların en belirgin özelliklerinden birisi nedir? Yusuf suresinde 40 miydi? Çünkü Allah'ın bu an böyle yani bir portreler vardı, ev böyle yani. Yani. bir müran kalmadı. Veya Allah'ın indirdiği ümmet yerine bize böyle soktuk ki kahveler, diye masalar diye. Bunu da düşünüyorlar bunları.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 Ali ise, ama kendisinden razı olsun, evet. söylediğiniz söz doğrudur, haktır, ama siz bununla batılı paylaşıyorsunuz diye kelefeni anlaştınız. Ve Nehveran gününde birçok insan katledilmiş, boyunlar zorunluştur ve İslam çok büyük olmuştu, az arizlediğimiz fırkalar. Bunların belli başlı özellikleri birlik ve beraberlik sermeniz Şuraya bir farizi gelsin, şu cemahtan biraz zor. Yani bir tabutun yapamayacağını bir harici O Onun için ben onları gördüğümde dedim, siz ücretli ücretsiz, ücretsiz elemanlarısınız, şeytanlarısınız diyor. Çünkü buraya bir tabut girebilir ama bir harici İslam sıfatıyla ne yapar? Girebilir. Bir tabut burada Müslümanların birlik, beraberlik içinde olmasından ne yapar? Hoşlanmaz. Harici hoşlanmaz.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 ters bindirmişler. Aşağıya yolladır. Bu nedir bu? İşte bizden zina eden olursa işte böyle yapıyoruz. Daha önce Yahudu alimlerinden olan sahabe Aleyhisselatü Vesselam'ın sunaha diyor ki Ey Allah'ın Resulü sor onlara Tevrat böyle mi yazıyor? O diyor ki evet. O sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resulü şöyle Tevrat'ı getirsin diye gösterirsin diyor. Yahudu alimi getiriyor. Tevrat da ayetine gelince parmağını basıyor. Tevbe, cümdür. Allah'ın izlediğinde Allah'ın ayetlerini al ay bir pahaya ilişmeyin. E ters, düşt. Dünyanın bir mevzudunu ters sayısında ne yapmayın? Sakmayın. Kim böyle yaparsa Allah'ın izlediği ben hükmet meslemede kafirleri takeriz. Bu umuma giden bir şey değil aslında. İli ve inden söylenen bir şey yok. Mesela harici birisi geliyor, ben doğru söyler Yolda gelirken arıya burada baktın mı? Bak yalan söylersen senin şeyinle bir tek söylerim diyeceğim. Ormanda yalan söylerken farklı bir gündür. Küçüklüyorum. Hıh nasıl inci? Baktım şeyle ne oldu yalan söyledim. Lan ya tam günce bakmaya falan. göz kaydı. Şöyle mi yanındaki gelene? <gülüyor> Allah razı ve celle gibi necekler <gülüyor> söyle. Bozunu haranganadan düzüştü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 senin de kafan ne yapar? Karşı girer. Aynen senin demin getirdiğin gibi işte haricinin birisi gelip diyor ki ya, elbiseyi giyip ütülü giyiyorsun saçını başını tarıyorsun da İslam'ı öğrenmiyorsun diyor. Bak diyor görmüş gelmiş, kitap gelmiş, Kur'an gelmiş ama gidin bir hariciye diyor Seyyid-i <gülüyor> Kutubat'a da cilim yok benim. Seyyid-i Kutubat'a da cilim yok benim. nasıl bilirsiniz diye niye soydum? Çünkü pefecilerin okuduğu kitaplara bakın. Ne okuyorlar? Yok bunu. Sayıp tutamıyorlar. Mevzudaki işaretler Hasan er bennam. Pandemiye ne Hasan er çıktı. küfür. Allah'ın hikmetlerinin içinde hüküm çıkar. Kandır. Yani kavurur. Pandemi.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 kim bir kadını başa geçirirse, o topluluğu helak olur dediği halde, o bir karı var. Onun başbakan olmasına ses veren kim olduğunu biliyorsunuz. Çilek mi? He? Çilere. E bu bir ağırlar, merduzlar kim <gülüyor> <gülüyor>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 Önce müştilde muhakkaknamesinden bir ifade gelir. Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Kimden aldığınızda ne yapıp muhakkak ikaz eder. Ama hadislerde ki ya şeytandan da ilim malım. Yok arkadaşlar şeytandan biri alınmaz. O nedir dikkat edin. Hep bu riyle bir bir vurmalara gidiyor. Bu numarada bir hırsız yapar diyor. Hırsız gel balığı yakalıyor. Ne diyor işte böyle suç olmaz,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 ve buradaki bir vafayla şeytan da bilim alınır diye umuna bulup umuma ne yapamazsın? bir has ifade gelmiş. Bunu sen tamamen umuma çıkarmanın bir anlamı nedir? Yok. Çünkü Allah'ın bize <gülüyor> cennet ne diyor? Şeytan size apaçıktır, <gülüyor> şimdilik imanımızdır, o emaimdir. Anladın <gülüyor> mı? Adem gibi bir cennet gibi bir mimetten mağrâmede bir Bak satanistlerin nasıl çıktığını biliyor musunuz Şu beşik dengli çocuklara ve tecaviz eden muhalifçiler var, mı? motorcu, haldeciber. Nasıl çıktığını biliyor musunuz? Amerika'da iki tane iki tane külletle hem de sebep dediğimiz insanlar kameraya bakıyorlar. Diyorlar ki biz bu şeytanı iman ettireceğiz. Nasıl? Onun her dediğini yapabiliyoruz, arkadaş olacağız. O da sonra bana dediğimizi yazdı, oradan işte tanıştık. Yani şeytanın karnımda ne söz hangi şeyi yok? Allah kulumayın diyor. Kulumayın. Kur'an okuduğunuz zaman bile o korkmuş şeytanın işaretinden Allah'a sığın diyen ki, Allah'a Kur'an okuyorsun ya sadece kafet ediyorsun yani. Ondan bile ne Allah'a sığınıyorsa ondan uzak dur, hele bildiğim şeyler ölüsün. Ama orada zikreden Ebu Hureyde, Ebu Kureyde onun şeytan olduğunu biliyor muydu? Allah Resulü'nün söylemeyi de Öğren. O gün İblis her zaman yanahteler bu sebefah atmış, yani söylemiş. Söylemiş. bunu da söyleyin Allah Resulü. Ama Resulü demezler bu oluydu. Nerede Biz tutup da şeytan da almasın. Onun için haris dediğimiz insanlarla herkes baş edememiş bu bir netice.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 üzerine, yarına, üstüne çıktın mı? Çık diye. çık mı? Adam haber yaptılar, kimlere konuştular? Arkadaşın var mı? Bizim. Yok. Erkek. Loa para, bir falan? Yok. İyi. Kürmüşsün, köle misin? Şimdi köleyim diye miyor? Köle olarak çalışıyorum. Tamam, onu da diyelim. Kür müsün? Tamam. Peki, niye kür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 Ben sana pisciğim işte. Bizim nefsimiz neredeymişsiniz? Bunu konuşuyoruz. Bak yanımızda da yakın bir arkadaş, yani de Akraban oturuyor. Aradan ayarlaştı. Onun hanımı bize geldi ve dedi ki, ben dedi bunundan evde kalamam. Niye? Bu dedi Cuma kılınmadı. Cuma'nın karam olduğunu.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 Yanlış anlamanın günahıyla, de. yanlış anlayıp da öğretilen günahı ayrılır <gülüyor> Yanlış anlayan bir adam düzeltilir. Ama yanlış olan hakika insanlara anlatılan çok zor düzeltir, düzeltir. Onun için Allah hayırdır. Harikilerle tartışmayın, zararlısız çıkar, Kırarlanın, üzerler, sizlerdir. <gülüyor> Evet. Evet. Evet. Var var. Var. Var. O, içerisinde tamam. evet. Sorumuz ee, Bulunmuş olduğumuz ortamda ehli ve buna benzer bir sürü fırkalar var hocam. Evet. Fırkaların içerisinde isterseniz bizim arkadaşlarımız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 Mesela Allah kendisine razı olsun. i̇bn Abbas'tan Hasan olarak gelen bir rivayette kim bir bidat ehlini onurlu kılarsa fakat İslam'ı yıkmak için ona yardım etmiştir diyor. Yani onu onurlandırırsa. Veya <gülüyor> İmam Mali'nin Muatta'da da naklettiği ilahi kelam bölümünde Lokman oğluna şöyle nasihat etsin diyor. Oğlum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 Bunda bir müşkülat yok ama hassetense bunda sıkıntılar var. Dinde ney yedilen sıkıntılar var. Ama bazıları şunu getiriyor. Mesela Müsellebetül Kezzat'ı hiç duydunuz mu? Evet. Evet. Peki, peygamber Aleyhisselam'ın yani. evet. zamanında en son zamanında Türkiye bir ilhat ehli, bir kafir. Kendisi de peygamber olduğunu iddia ediyor. Medine'de bir e, Kabil'e de ona ne yaptı? Sırt verdi. Niyet bir gün kendisi Medine'ye geliyor ve akrabaları, boylarıyla birlikte bir evde toplanıyor ve Allah Resulü'nü çağırttırıyor. Allah Resulü'nün ıslatü vesselam onlar çok yanına bir tek İbn-i Mesut'a ve giderken de hurma ağacının kurusundan bir dal kırıyor, elinde böyle sallayarak gidiyor. Oraya geldiklerinde Müseylemet-i Kezzab birçok şeyler istiyor ve diyor ki,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 Aynı bugün İskender Avanas'ı olur mu, neydi o? Avanas'ı İşte falan yere git, orada Turhan zor var, onun masaya otur şöyle gibi ayetleri var, okudunuz mu evet. Onun gibi bir sürü anlaşmadık. Yani. şeyleri Çok var, şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hurma dalını şöyle uzatıyor, vallahi diyor şu kuru hurma dalını istesen bunu bile sana vermem. Ama diyor elçiye zeval olmaz,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 onu onurlu kılmazdır. Onlarca göre, bir deist var mı hocam? Hiçbir deist yok. Hocam, hocam bir olan şey. vati olan. Biliatlerine göre kişilere gidip kendi değişebilir mi? Mesela, Ayşe annemize zinakar diyen bir insanın meclisine <gülüyor> gitse ne kadar sahip Ebu Bekir, Ömer iki şeytandır diyen bir akideye sahip olan birinin meclisine ne kadar sahip edersin? Hocam Kur'an bana yeter diyen bir meclise gittiğinde ne kadar?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 Müslümanlarda şahsiyet sıkıntısı var, yani model sıkıntısı var. Ama tasavvufta önlerinde bir adam var. Ne yapıyor? Şişt diyor bu bizi diyor ki bütçe gibi bu kadar mülakat şeyden fraptan geçirdik ya. İçine nasıl giriyor? Benim gibi olmuş. gibi Nasıl geçicik ya? Yani? <gülüyor> Onun için Allah bize hayır versin. <gülüyor> Herkese davet ama bizat ehlini onu onu kılmak sıkıntılı. Hatta.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 Bu kadar çok sert konuşan. veya mollal ül -Hari hiç duydunuz mu? Evet. Nasıl biri? Vadis, evet. fıkıh, bir. tefsir, akayette üç birisi Ama Hanefi, uleması onu aforoz etmiştir. Sebebi ise fıkıh-ı ekberde peygamberin anne ve babası babında, onlar müşrik olarak öldü diye bir bab, hadisleri getirince ayet adisi, onu Hanefi, mezhebe aforoz etmiştir. Bu diyor ki, vahdesi vücut,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 o zihniyetle olan mesela o Abdülaziz neydi hayindir. Onun hayindir. O hayin evet. gibi şey. Hayindir mı? Bak onlar mealcidir. Sünnetin kacisidir. Çünkü akılları ilah edinmişler. Tasavvufta ise aklı hiç saymaz. felsefe ilah edinmemeler. <gülüyor> <gülüyor> İlahlarla konuştukları için tasavvufçular hep ne yapar? Aynı monolü tarih gibi tefsir eder. İşte iş düşmen Biz de pişpiş dağı onlar güzel.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 Ebu Bekir, Ömer, iki şeytan derler. Zua silen tabii, ediyorlar. Ben onu kapatın dedim bunu da. O yanlış bir şey değil mi hocam? Ee, o için yanlış bir şeyden biraz daha ileride. Onların yaptıkları ee, Aman aman diyor. dil uzatmayın. Onu sevmek imandandır. Ona söz söylemekse <Gülüyor> nifaktandır. Ashaba dil uzatan münafıklıdır. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a sallallahu ve sellem. Allah'a Allah, Allah. Allah, münafıklardan bahsederken onlar kafirlerdendi. de ah, aşağı. Namaza duracaklar. Evet. evet. Namaza duracaklar. Namazdan önce fitilini doğru böyle. Evet. O ben de öyle. Elektrik tesisatıydı onlar. Koşu O kapatık yani. O evet. o Ama ne ilginçtir. Olarak... Muharrem'in onunda. İstanbul'da halkalıda hava yağmurlu. Neredeyse tipi derecesinde. Evet. Soğuk. Herkes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 Başka soru olmaz da bu. günümüzden bunlar hakkında gel, çok uzak bunları Bu Şimdi, ben, de, şimdiden, şimdiden, ben, şey sorunun yönü yok bir. Yoktur. Ben anladığımı söyleyeyim. Demokrasi din, din midir? İslam din mi? nedir? O da. Ama ayrı bir din. Yani İslam ayrı bir din. Demokraside nedir? Kıyıp bir dindir. Bir Müslümanın demokrasiyle idare edilmesi mümkündür.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 ederse zaten İslam'da değildir ki alim Ama olsa olsa Araf suresinde sen karar ben. Okuyorum ya. Yanına gitsen de Kırpayı'nın soluduğu gibi solur uzaklaşsa da solur Hiç okudur mu bu ayet? Yanına gitsen de solur Geriye gitsen de diyor, kafeyin sol duyguluk solur diyor. Bir tipleme var Kur'an'da. Yani belan gösterir, bir tipleme olur. Çünkü Allah'ın dilini satan, Müslümanı kafirlere, beni yağ sormaya çalışan tiplemelerdir. Ağraştırırsınlar. Kur'an okuyor mu? Belan. Belan. Allah'ın ayetmeyi,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 Böyle bir şeye layık okumadığını dünya. Bu şey <gülüyor> söyledim, bir, e, olarak... bayakla, makam makam bir şey söylemişler, yani, şey, bu tadı olmuş. Gerçekten, saygı seyretin temsil edebilecek bir... Ancak beyakla makam olamayacağını Ama ilk hikmetse bunlar? Şey ya. Hep saldırıyorlar. Bir Eskiden bir hep kemalçılar, sülümlerle büyüttüler, zaptalaştırdılar. Hala hem dövüyor, hem olan diye sarıyor. Yani ne dövdüğü belli ne sevdiği <gülüyor> istedir, <gülüyor> <gülüyor> biraz uyanık olmalısın. <gülüyor> Hocam, kardeşimin sorunu soru biraz daha açmak istiyorum ben. Ee, Mustafa Efendi Efendi'nin fetvası var. Evet. Diyor ki, her kim bu sistemi kabul eder ve evet. e bunu desteklerse o küfürdedir, kafirdir <gülüyor> diyor. Şimdi bunu e, tayflardaki, böyle sadece bunu yüzeysel Mustafa. artır,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 Mısır ortamıyla Türkiye ortamında benzeşen bir şey yok. Mısır ortamında bir krallık sistemi vardı. Bunlar Müslümanlarla baş edemediler. İhvan-ı Müslümin. Bayağı bir tarifiydi. <gülüyor> Hatta bu üniversitede Sedat'ı en son. <gülüyor> Firavunlardan. Evet. O da Sedat Ve akabildi Allah razı olsun.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 Müneccit mi? Yani Mücekkit de herhalde. Müneccit <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun, baba dedi, sen bu adamın bu yazarları tavsiye edeceğine inanıyor musun? dedi. Ben de inanıyorum, yazarlar falan, yok babaydı. Bunlar hafçasında yoktur. Diyor. Sonra internetten indirdi, baktı, tercümede böyle hiçbir şey yok. Tercüme eden ne yapmış? Hem kitabı bıçak etmiş. hem de alimin karşı olduğu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 ...ve hiçbir sistemin altında yer alamaz. Hocam, yani bir, bir İslam, Hocam şimdi, bir şahıs vardır... Ee, ...İslam'ın getirdiği bütün emir ve yasakları ortadan kaldırmıştır. Yani Allah sana ver, Allah'la sözünüz, bütün her şeyi ortadan kaldırmıştır. Daha doğrusu Hı. dini ortadan kaldırmıştır. Yeni bir sistem getirdik, kendini istedi gibi. Sen ne yapıyordun o zaman? İşte o zaman biz Allah'a mı istedim? Yok yoktu evet. o zaman diyor hocam. O zaman yok. Şimdi neredesin? Balık'ta mısın? Şimdi hocam, bizim üzerinize düşen göre gerçekten nedir? Balık'ta Bunlar mısın? Bunlara nasıl bir Bunlar tercih gösterir? Senin mu? üzerine düşen Allah'ın zevklerine ben cinleri ve insanları evet. kulluk için yarattım. Birincisi kulluğun bilincini anlamalısın. Önce Allah'ın sevdiğinin bedeninde zuhuruna bir bakacağız.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 Önce Allah'ın sevdiğini bedeninde bir sevdireceksin. Onu oluşturamazsın. Sıkıntılar varsa evet. onu, bunu hayata geçirmekte de sıkıntı var. Evet. Kendinize olan sıkıntıyı evet. evet. şey? sıkıntı, bir başka filan istedim. Şunu söylediğin söylediğim gibi, Allah'ın sıkıntı mü öyle bir kardeşi, yapar da evliyorsunuz. Yok. Hepsi, hepsi gibi. Hepsi, Ne? gibi. Anlayan anlat. Başka? Çok... Cevapta dersini müşkül duruma düşürmek istemiyorum Hı. benim için. Hiç müşkülat yok. Hadi bayramda oturuyor, oturuyoruz. Sahi, ne hocam bize çok şey hmm. var. Buyurun. Bu bir şey soracağım mı? Tamam. Hüsnü al. Bir haberi. Helal olsun. Bir şey olduğu zaman, bazen bir şey olduğu zaman hiç el vermiyor hocam. O başkaları bir şey Söyledi söylüyor yani. O doğru değil de.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 Yapabiliyormuyum? E, evet. evet. O tam doğru olsun diye şey yapıyorum, telefon açıyorum. Onu cevaplar abi hemen. Hayatların, halitlerin, şeriflerin söyleyin böyle böyle. Evet şey, tamam diyeyim cevaplar böyle. O şey var kocacığım. Mesela o cuma günleri, okumadan e, önce, şey işte yani, ezan okunmadan önce, bir saat önce yani ezanın okumasından bir saat önce, bizim camiyemizi. Aynı cam olduğunu söylemiyim de o iş olmasın. Ama evet. aşağıla bazı var yani hukukte değil yani hocam. O biz adamın bazı yaşlı yaşlı şey yaptı. <gülüyor> evet. Ben girdim şimdi. O taraflar var. Oturuyorlar şimdi. O sesini bir şekilde selam alıp derim. Ondan sonra geçip motorunu. Şimdi şey, yanındaki arkadaşa selam alıp derim. O iş yaptık. Habitane yaşlı bir. Amca var, o şeyler getiriyor. Ee, şeyler getiriyor, muhabbeti senin. Ee, o şimdi bu olsun. Bunları anlatıyor. Bu bedetini. Bana dedi, işte namaz dedikten sonra dedi, gel buraya dedi. Tamam, selam verilmez. Bağız veren bir şey. Bağız veren bir şey. Ondan sonra bir bir o, o o Yemek yene, namaz kılana, kaza hacet yapana selam verilmez dedi. O selam dedi. Cevâper ağzı sorulmuş. Cevâper ağzı sadece hutbede dedi. O geçersin sesin. O gülüm, dedi, gülümseme. O dedi, gülümseme olur Sadece kazâ-i hacette selam verilmez. O da Allah Resûlü aleyhissalâfi ve selam. Bir selam verip geçiyor. Evet. Geldikten sonra selamını alıyor. Namazda biri selam alınır. Evet. Çünkü İslam'ın ilk başlarında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 Namazda namazdan başka meşguliyet yoktur. Ayet inmiştir 90'lar da. Allah'a bütün Kıyamdaysa bir sene kadar kaldırdı, bıraktı. Rüki yine, secde de yine yine. Yani birisi selam verdiğinde eline kaldır, indirirsin. Ama namaz dışında birisi selam verdiğinde Yahudiler gibi, evet. ötkenler gibi veya gibi yapmayacak. Ama namazda eline koluna oynatabilirsin. Ama dışarıda yok. Selamün aleyküm aleyküm Selamün aleyküm Cuma günü size o, o diye geldim hocam Cuma günü size C Cuma günü şey, Cuma Cuma günü size Cuma size size Cuma günü size Cuma günü size Cuma günü size Cuma günü size Cuma günü size imam günü size Cuma günü size Cuma günü size Cuma günü size Cuma günü size Cuma günü size Cuma Orada bir tane vaaz veren adam yok ki. Kur'an-ı Kerim oku uzun sendiler. Yani, şey şey Orada diyor, birileri yani, yani bir şey kavga ediyor, onlara sus bile demeyelim, rütbeyi dinlerken. De. Camiye, rütbeye de. gel ben derken, ben de. bazı şeyler sorarken, sanki öyle bir hava estiriyorsunuz ki, Cuma'yı kılmayalım, Cuma'ya gitmeyelim, bu hareketleri ettiriyem.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 Yoksa meselen kendinden ötürü hocam zaten amel mi etmek için ya ücret tabii. Ameli yapmasına diyor hocam şey. Hocam diyor ama Allah kavmet diyor azap edeceğinde onlardan ameli alıp herkesi pat pat pat pat Ne dedi? Meselen zaten ürüyor hocam. Allah bir kavmet diyor azap edeceğinde onlardan ameli alıp herkesi cezalandırıyoruz. Hocam Ve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 Hocam hiç... namazda bile veriliyorsa tar... Bitti mi hocam? Evet. Bir birkaç sorum var. Sarkılık olurlar. Değil, biliyorsak bile. Bir dekörce yanında işe girildik. Maksimuz olursa. İnşallah. Şimdi bu bağlı da sarkıldı. Tamam. 15-20'ye girildi. Sinanlı. Ee, burada yolday mesela yalanla, namazla. Evet. Kavuluyor, götürüyor, falan. Ben de karşı çıktım. İnşallah. Ama emin değilim. Evet. Onun dışında 70 bin tespi çekiyorlar.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 Gidebilirsin, bilirsin. Bu vakıf verılmaz. Bir yani etsin, etsin etsin etsin. Peki şey, hocam 6 yılın bir ransumlukları vardı. Onu sıdamadı 6 yıl. Ödeyeceksin. O zaman belki bu ayda ayda indirim alırsın diyeceğim. 6 yıl tutmadı. da evet. Ve kefaretini verebilir. an yok devletliler. Yani. Vermeyebilirsin ama onun borcu olsa ödemez misin? Peki, bunu yapabilirsin. Belki, hocam, <gülüyor> verebilirsin.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 Şimdi bizim bu saatten sonra yaptığımız hayırlardır. Salih evlat cümleği biliyor musun? Çünkü kişinin kazancı değil, o <gülüyor> ne kazancı? Tevhid ehli salih evlattır. Eğer baban iman üzerine ölmüşse ki inşallah öyledir, onun amel defteri evet, buradan açılır. Ben yani, cümşehiriz zamanlardan de eksikten sonra yazılır mı hocam? Tevhid ehli salih. Salih insanlardır, amel de salihdir. Peki şey, hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'i ben okuyorum, normalde okuyorum. Evet. Yine ben o salih beğenemezdik sonuçta. Her aksine bir ecir veriliyor. O sahabide namazında, namazında gene okuyor. Ya evet ona gene ecir yiyor mu hocam? Yaptığın, yaptığın her, her ama hareket, her tarif, edemeyiz, hocam? Evet. E, e, salih amellerini tevessül ederek yakınlarına dua edebilirsin. Bu salih için, Ama ederek. ona has Kur'an okuyamaz. Fakat gibi. yaptığın her salih ameli evet. Ya Rabbi bunu ben senin için kabul ettim. Eğer yaptım, kabul ettiysen işte ananı babamı affeyle, şöyle böyle bir şey istemeyeceksin. Salih amel neticede. O zaten yani, için bir şey yok hocam. Hiç bir şey eksenmez. Zaten bir şey yok. Kur'an ve sünnette uyma yaptığı zaten amel o uygun, her tamam. şey, şey ona gider. Squirrel squirrel, amel Allah, defteri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iki kişi ölür üç şey müstesna, amel defteri ne yapmaz? Kapanmaz. Kapanmaz, kabre üç şey gider malı mirasçısı ve kendi kendi kalır malıyla miras döner onlar onu paylaşırken onun hesabını görüyorlar ölü için hasseten Kur'an okuyamazsın. Ama okuduğun bir kuranın sevabı zaten salih evlata otomatikmen gidiyor. Otomatikmen gidecek. Otomatik tamam şunu bir evlatlar şey var. Şuna, şuna bağışladım, söylettim şey. böyle yok. Yaşın, fakir. Yok, böyle bir şey. Şeyh bu hayrı tut. Ben bu hayrı fazlamsa amcama, dayıma dua, duası yapabilirsin. Adakla okuduğun kişi şey. ya Rabbi ben bunu sırf senin rızan için yaptım. Bunun falan kurunuz bağışla. Azabını dindir. Hafifle. Ben buna bağışlıyım diyebilirsin. Yakınım için namaz dışında her şeyi yapabilirsin. Yani kurban bile kesebilirsin. Sadece namazı. Namaz kişinin kendi şeyine oruç tutabilirsin, hacca gidebilirsin, yemek verebilirsin vakıf, şubuğu, her şeyi yapabilir. Peki oğlu Bidatçı dahi olsa bu yapınan ameller yani. babaya başarır mı? Amel sahip olacak. Bidatçı derken gavur mu? Neyi tanıkeceğim? Tattık da hocam onu günaha da yazılır mı bu? Gavur şimdi, mu? Bu da çıkıyor yani. Gavur mu diyor? Yani, orada hocam şey... cehalet var destekle demesek şimdi bu adamlar evet. inkar ediyor bu adayetleri. <gülüyor>